Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Teşekkür ederim Allah razı olsun peki nasıl gidiyor dersler okudunuz mu üniteyi konumuz faiz konusu. Bundan sonraki ünitelerde bankacılık ve modern finans işlemleri üzerinde duracağız. O sebeple önce faiz yasağının ne anlama geldiğini, İslam'da faiz yasağının nasıl tanımlandığını ve Kur'an ve sünnette nasıl ifade edildiğine bakmamız gerekiyor önce. Hangileri zor asma? Zor olan nedir? Bankacılık mı? Yok yok ya o kadar zor değil. Hayır yok ben yazmadım. Evet, karışık olabilir ama ikinci defa okuyuşunda problem kalmaz, merak etme. Bir beraber de bir bakalım, belki karışıklık gider. Önümüzdeki hafta telafi yapalım. ya. Siz altıda dersiniz var mı? Önümüzdeki hafta 6'da başlayalım. 2 üniteyi yapalım. Bankacılığı 2 hafta. Ee, yiyip peş peşe yapalım. Tamam mı? Hem de telafi yapmış oluruz. 7 yerine 6'da başlayacağız. 9'a kadar bitiririz inşallah 2 üniteyi. Bir ara veririz hafiften. Tamam mı? Teneffüs yaparız. Bankacılık ünitesi olduğu için ikisi de peş peşe olması da iyi olur. Yunus duyuyor musun? Böyle ilan etmiş olalım. Murat mı var yoksa Yunus mu var? Hangisi var? Bakalım. Bizi dinleyen kim acaba? Dersin Koordinatörü Yunus, duyuyor musun, yazıyor mu hani, orada Yunus bey yazıyor da o bizi duymuyor ama. Peki. Evet öyle yapalım. Önümüzdeki haftaya 6'da başlıyoruz inşallah. Peki, bugünkü konumuza bir bakalım. Ben yazmadım. Dolayısıyla bakalım neler var. Önce konu başlıklarına bakalım. Şöyle diyor. Kars ve faiz yasağı. Kars, Kars'ın tanımı. Kars'a konumu olan mallar, Kars çeşitleri. Faiz yasağı. Bu KARD yani biliyorsunuz değil mi? KARD KAF RE Dot. KARD من ذَلَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا قَرْضًا حَسَنًا şeklinde geçiyor. Kart. E, ne demek? E, Arapçada borç vermek demek de Kars. Türkçe'ye Kars şeklinde geçiyor. karzi Hasen diyoruz. E, kartla karışmasın diye Kars demişler. Kars e, bu Latin dillerinde bir kelime var kredi kredit diyorlar İngilizce'de, kredit kredi karz ya da kard, Arapların deyişi ile kard ile Kredit arasındaki e, ilişki ne kadar ilginç değil mi? Kart, kred. Aşağı yukarı aynı kelime gibi görünüyor. Evet Yunus bizi duydu. Ee, Yunus, e, önümüzdeki hafta İslam Hukuku 2 dersini 6'da başlatıp telafisini de yapmış olacağız. 6'dan 9'a kadar tamam. İnşallah. Tamam, teşekkürler. Peki. Sağ. Kredi ne demek kredi? Kredi faiz değil ya. Kredi borç vermek demek. Kars da borç vermek demek. Kredi vermek ne demek? Bir kişiye hatta mecazen de kredi verdim diyorsun adama ne demek? Yani sana bir nevi mühlet verdim. Hadi bakalım şunu yapabilecek misin yapamayacak mısın? Ya da borç vermek demek. Kredi vermek, kredi almak ne demek? Bankadan gidip borç almak demek. Manası da aynı. Kars Borç vermek demek, kredi de borç vermek demek. Şimdi İngilizcede ve Latin dillerindeki bu kelimenin kökeninin eee card olduğu söyleniyor. gerçi bazıları diyorlar ki bu credo'dan geliyor. Yani güvenden geliyor. Borç vermek güven ilişkisine dayandığı için diyorlar. Kredi güvenle alakalıdır diyorlar ama bu pek mantıklı gibi görünmüyor. Asıl etimolojisindeki anlam ilişkisine bakarsanız Arapçadan geçmiş Latin dillerde gibi görünüyor Orta Çağ'da. Orta Çağ'daki ticari terimler büyük ölçüde İslam Avrupalılar ticareti Müslümanlardan öğrendikleri için Müslümanlardan geçmiş ee, geçmiştir. Yani ticari kavramlar, terimler. Bu da onlardan birisi olmalı. İlginç. Evet. Neyse. Şimdi nedir Kars? Ee, tabii ki eğer insanlar malları e, yettiğinde kendilerine e, bir problem e, duymadan yaşayabiliyorlarsa kendi kendilerine yetiyorlarsa mesele yok ama kendi kendine yeten insan hemen hemen yok gibidir olmaz yani mutlaka bir şeyi başka birinden almak zorundasınız alırken de eğer yeterince üretim yapmadıysanız elinizde ekstranız yoksa karşılığında bir şey alacağınız bir şey vere, vereceğiniz bir şey yoksa bu sefer ödünç istersiniz borç istersiniz işte ödünçle borç arasındaki fark işte ödünçte e, tüketilen bir şey yok. Alıp kullanmak üzere ödünç almış oluyorsunuz. Borç ise alıp tüketmek üzerine kurulu. Böyle bir farkı var. Karz derken e, alıp tüketilen malzemeden bahsediyoruz. Yani e, karz işlemleri misli mallarda oluyor. Neydi misli mal? Yani piyasada karşılığı olan piyasada benzeri bulunan birbirinin yerine ikame edilen mallar demek. Değil mi? Misli mallar. Dolayısıyla borç misli mallarla olur. Alıp tüketirsiniz yerine benzerini verirsiniz. Mesela para misli bir maldır. Altın, gümüş vesaire gibi işte arpa, buğday gibi bunlar misliyle iade edilebilir mallar olduğu için Ayni ile değil misli ile iade etmiş oluyorsunuz. Onun için misli mal deniyor. Dolayısıyla aynı ile iade edilmesi gereken mallar kıyami mallardır. Onlar borç değil, onlar ödünç verilir. Alınıp kullanılıp iade edilir. Mala bir şey olmaz sadece kullanılmış olur. Arabanızı ödünç verirsiniz mesela. Ama arabanın zaten misli olması da mümkündür. Dolayısıyla bazı mallar hem ödünç hem misli olabilir. O da mümkün tüketilmiyorsa. Bu modern çağda ortaya çıkan bir şey. Fason üretim, fabrikasyon üretim sebebiyle. Araba bile misli maldır. Çünkü mislini üretirsiniz değil mi? Aynısını eğer arabayı e pert ederse gidip sigortadan mislini sıfır olarak <gülüyor> E, almış oluyorsunuz. Ama tabii birinci elini almış oluyorsunuz, ikinci eli verip birinci elini almış oluyorsunuz. Yani misliyle değiştirilmiş oluyor sanki. Hayır, kiralamayla ödünçün bir alakası yok. Kiralama, kiralama adı üstünde zaten. Şimdi kars demek ki e, bu alınıp tüketilen mallar için. Daha çok kullanılan bir şeydir. Ve misli mallarda oluyor. kıym mallar özünüş verilmiyor. Karz'ın değişik çeşitleri var. İşte iki tür karz'ı var. Biri karzi hasen diğeri de kard-ı ribevi. Karz-ı hasen Kur'an-ı Kerim'de de geçen kardan hasenen iki kelimesinden oluşuyor. Ona Türkçemizde karz-ı hasen yani aslında o kardan hasenen, güzel ödünç demek, ne demek bu? Güzel ödünç, iki anlamda kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Mecazi anlamda kullanılıyor, Allah'a güzel ödünç verecek olan kimdir? Evet yardımda bulunmak, infakta bulunmak, bir nevi Allah'a borç veriyorsun, kıyamette alacaksın onu demek istiyor, bir mecaz var orada. Bir de o aslında o mecazın dayandığı hakiki mana ise şu. Birisine karşılıksız borç vermek demek. Bu e, İslam'ın son derece e, teşvik ettiği, İslami Müslüman şahsın olması gereken özelliği olarak tavsif ettiği bir özellik karz-i hasen. Bir Müslüman diğerine iki kez karz Hasan hasen verirse, bir kez sadaka vermiş gibi olur diyor Peygamberimiz. İlginç değil mi? Kimdir o Allah'a güzel bir borç verecek olan ki Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için değerli bir mükafat versin. Maddi bir karşılık beklemeden, ama dengini geri almak üzere verilen ödünç manasında. Yani aslını fazladan ek yaparak bir şey almıyor. Şimdi burada finansman yok. Daha çok temel ihtiyaçlarına olan bir insana o ihtiyaçlarını gidermek için bir belirli bir süre bir borç verip sonra onun rahatlığa eriştiği zaman parayı iade etmesi de demek. Bu Kur'an-ı Kerim'de de faizle ilgili ayetlerin olduğu yerde, işte size ana paranızı almanızda bir sakınca yoktur, ona bir ilave yapmadan geri almanızda bir sakınca yoktur. Ama onu da kişi kolaylıkla rahatla erişinceye kadar eğer bekletirseniz bu daha güzeldir diyor ayet. Dolayısıyla işte Karzı Hasan zorda kalan bir insanın o zorluğunu gidermek için. Karşılıksız demek yani faiz almadan demek. Evet. Şimdi esas olan borç budur. Ama insanlar öyle kolay kolay borç vermez arkadaşlar. Sizler de bizler de cebimizde para olur. Hesabımızda şimdi artık cebimizde para taşımıyoruz hesaplarda taşıyoruz ya. Hesabımızda para olur. Ve bir arkadaşımız gelir der ki e yani benim bir ihtiyacım var bana borç verir misin? Bin dereden su getirip de ya bunu nasıl atlatayım diye düşünürüz değil mi? İnşallah yok, hayır diyenler haklı olurlar, ben haksız olurum ama öyle değil arkadaşlar. Karz-i hasen bir e, sevap getiren bir davranış. Bir Müslümanca özellik ama e, maalesef bunu e, yeterince yapamıyoruz. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi karz-i hasen de bir İslam'ın emri aslında. İnsanlar borç karşılıksız paralarını birine vermiyorlar. Diyorlar ki ya ben bu parayı vereceğim adama şimdi onun yerine şöyle bankaya koysam biraz getirisi olsa daha iyi olmaz mı? Ya da altın alsam belki altın artar dolar alsam belki dolar artar Onu ona vermek yerine ödünç vermek yerine böyle yapıyorlar insanlar. Bu sebeple insanlar diğer insanların zor zamanlarında onların o zorda kalma durumlarını suistimal ederek başka bir yöntem geliştirmişler. Demişler ki evet paramı veririm ama paramın eee karını da isterim senin bak ihtiyacım var senin ihtiyacın da görünsün para da benim bu kadar da para vereceğim sana dolayısıyla bunun karşında sen bana işte bu parayı 100 lira veriyorsam yani seneye senden 120 lira olarak alırım bunu diyor şimdi insanların %90'ı borç vermiyorsa, karzi hasen vermiyorsa ve diğerleri de ihtiyacı olan insanlar da bir şekilde paraya ulaşmak zorunda hissediyorlarsa o zaman ne oluyor? İşte faizle borç verme bir alternatif çözüm, yöntem olarak ortaya çıkıyor. İnsanların %90'ı borç vermek istemiyor. Belki daha fazlası. O kadar parayı borç vermek istemiyor. Ya da çok para istiyor. Mesela o kadar parayı borç vermek istemiyor. Ve o paranın çalıştırılabileceğini, daha iyi bir gelir için kullanılabileceğini dolayısıyla... Diyor ki, ben diyor bu gelirimi, tela, kazancımı telafi etmek için senden fazladan bir miktar istiyorum diyor. İşte faiz böyle çıkıyor arkadaşlar. Tefeci değil. Baştan da istiyorlar. En başta belli bir faiz var. Bu her yerde böyle arkadaşlar. Araplarda şurada burada. Bir şey değişmiyor. Dünyanın her yerinde böyle işliyor bu iş. Yani hepsi insan çünkü. Cebinde akrep var. Yani elini sokamıyor oraya. Evet. Faizin mantığı bu arkadaşlar. İhtiyaçta olan, zorda olan insanın o zorda kalma duygusunu suistimal ederek, sömürerek ona fazlalık e, vermeyi kabul ettirmek demek. Yani doğrudan doğruya o kişinin e, bir nevi zaten zorda kalmış, darda kalmış mecbur o paraya sahip olması lazım. O parayı almazsa İşi kötüye gidecek, ne bileyim bir şey eksik kalacak, bir şey yapamayacak. Hakikaten ihtiyacı var. Evet, bir de böyle yani ben yakınıma borç verdim, bak şey yok, arkadaşıma verdim. işte yıllardır geriye dönmüyor falan diyerek bahane edenler var bir de. Onun için vermiyorlar mesela. Olabilir arkadaşlar, bazı borçlar da geri dönmeyebilir. Ne yapalım yani? Demiş ya, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Evet, o, o infak oluyor, Karzı Hasen'i de aşıyor. Olmaz mı? Peki işte bu mantık şimdi kötü bir şey mi arkadaşlar? İnsanlar zaten para vermek istemiyorlar. Kendi paraları ya. Kendi paraları vermeyebilirler. Vermek zorunda değil. İslam vermeyi teşvik ediyor. Ama farz kılmıyor. Teşvik ediyor. Zorda kalana yardım etmeyi emrediyor ama bu illa bir e, şarta bağlamıyor. Yani böyle yapmazsan şöyle olur gibi bir e, şey yapmıyor. Ama genel olarak Müslümanın karakteri özelliğini tavsif ederken onun verme üzerine e, tanımlıyor. Verme odaklı bir Müslüman tanımı var, Al, e, ver, vererek e, Müslümanlığı gelişiyor insanın, kulluğu gelişiyor insanın, bu önemli bir şey. Şimdi ama sonuçta vermek zorunda değil, tabii ki eğer bir insanın çok büyük bir ee, zorluğa, dara ve sıkıntıya veya ne bileyim bir kötülüğe düşmesine neden olacaksa günahkar olabilir. Özel durumda konuşmak lazım. Yani şimdi genel olarak borç vermek bir farz değil ama dini bir e, e, ilke, vasıf, özellik Müslüman şahsiyetinin bir parçası. Şimdi bu parayı vermek tamam. Ee, teşvik ediyor ama insanlar vermiyor sonuçta kendi malı vermedi ee, buna karşılıkta insanların ihtiyaçları var ne olacak işte faiz mantığı buna dayanıyor diyor ki o zaman faiz olursa teşvik ederiz dolayısıyla ver, verir o kişi yani biraz fazlalık koyarak yaparsanız o zaman insanları vermeye alıştırırsınız Niye çünkü daha fazlasını alacak. Ama bu aynı zamanda o zorda kalan kişiyi suistimal etmek oluyor. Yani onun zorunda kaldım yani bazı durumlar var ki siz hiç kabul etmeyeceğiniz şeyi kabul etmek zorunda kalırsınız. Parasal olarak sıkıntıya girmek öyle bir şeydir. Yani o durumdayken o parayı, o nakdi bulmaktır önemli olan. Bunun daha sonra fazladan ödeyecekmiş, ödeyemeyecekmiş bunu düşünmez. Önemli olan o anda o parayı bulmaktır. Ve ki fazlasıyla geri iade etmek üzere versin kişi hemen kabul eder insan. Bu zor bir şey çünkü o durumda olmak. O paraya bir şekilde ulaşmak. Ben başka bir şey anlatıyorum. Birileri fetva soruyor o arada. <gülüyor> faizin mantığını anladık şimdi bir sonraki adımda şimdi insanın zorda kalması durumunda faizli işlem yapmasıyla ya da ne bileyim işte e, iş yerinin zora girmesi sebebiyle borç alması ile ve ona faizli bir borç alması ile bir iş kurup ticaret yapıp gelir elde etmek için borç almak yani kredi almak mesela ya ne bu kira ödemekten bıktım ev alayım diye yahut işte ya şu a, a, yürümekten bıktım biraz e, ayaklarımız yerden kesilsin araba alayım diye ya da daha çok para kazanayım, bir şirket kurayım, insanları çalıştırayım, orada bir takım üretim yapayım. Bunun için borç, nakit ihtiyacı var. Bu parayı borç almak ve bunun için faiz ödemek bu ikisi farklı nitelikte. Birincisinde karşındaki insan zorda, onun o zorda olduğu durumu kurtarmak, onu o zorluğu ortadan kaldırmak için bir borç istiyor ve yani onun, onun zorda olduğundan yararlanarak sen de ona borç verip faiz alıyorsun. Bu birincisi. İkincisi ise burada zarar gören kim? Tabi o zorda kalan e, parayı bulup kolaylığa erişecek ama sonra da borçlanmış olacak bir kişiye belki daha fazlasıyla onu geriye ödeyecek. Daha ağır bir şeyin altına giriyor. Ama geçici rahatlamayla uzun vadedeki borcunun artmasını dengelemiş oluyor. Ama kredi yani yatırım yapmak amacıyla daha iyi yaşamak amacıyla daha lüks yaşamak amacıyla daha, ya da daha iyi bir e, fabrika kurmak, şirket kurmak daha çok gelir elde etmek için borç almak bu farklı bir şey. Burada e, ne için alıyorsun borcu? Kredi, al, e, kredi alıyorsun ne için? Yatırım yapmak için. Bu ikisi farklı biraz. İhtiyaçta olanla ihtiyaç olmayıp şirket kurmak için ya da bir iş yapmak için ya da zaten bir yerde evinde yaşayabilir, bir yerde yaşayabilir, kira ödeyip yaşayabilir. Ama yok kira ödeyeyim ben evde yaşayayım diye almak bunlar farklı nitelikte şeyler. Belki ev almak araba almak arada olabilir ama şirket yatırım yapmak için borç almak ise tamamıyla daha çok gelir elde etmek için daha karlı bir işe yönelmek için alınan borca kredi deniyor. Anladınız mı? Bu üç, üç faiz, iki, iki e, faiz durumunu anlatmaya çalışıyorum. Arada da bir ev almakla e, borç almak e, ev almak için borç almakla araba almak için borç almak bu da arada kalan bir şey. Yani Hem ihtiyaç hem de e, bir tarafından da ihtiyacın ötesinde bir daha rahat bir şey olsun diye yapılan bir şey. Şimdi hem Kur'an-ı Kerim'de hem de e, geçmiş e, e, İslam'dan önceki, Kur'an'dan önceki kitaplarda ve bütün dinlerde faiz esas olarak kötü bir şey olarak tanımlanır arkadaşlar. Faiz kötü bir şeydir. Bu ee, hemen hemen bütün toplumlarda aynı yalan söylemek gibi aynı işte e, adam öldürmek gibi kötü sayılan zulüm yapmak gibi kötü sayılan işlerdendir. Niye? Çünkü zulüm kapsamına giren bir iştir. Neden? Siz birinci grup için konuşuyorum. Yani zorda kalmış bir adam var mecburen kabul edecek hangi kurallarla borç verirseniz verin yeter ki o parayı bana ver diyen bir adam var siz onun bu zorda kalma durumunu suistimal ediyorsunuz bu doğrudan doğruya zulme girer Kur'an-ı Kerim'de zaten faizin bu anlamda zulüm olduğunu ifade eder değil mi? E, faiz ayetlerinde ne diyordu? E, bakalım burada var mı? eee Kur'an-ı Kerim'deki faizin e, safhaları anlatılıyor. Hangi sırayla e, şey yapıldığı. Burada işte bakın. Bismillah. Ya eyhuhellezine amenüttekullâhe ve zelû ma bekiye minel ribâ in kuntum mu'minin. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ve ribadan kalan, geri kalanı... Terk edin, ribadan kalanı yani riba olarak e, eklediğinizi terk edin eğer gerçekten müminlerseniz. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُواۜ Eğer böyle yapmazsanız, فَاَذَنُوا min مِنَ ve وَرَسُولِهِ Allah ve Rasulüne harp ilan ettiğinizi bilin. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَنْوَالِكُمْ Ama tövbe ederseniz, bu yaptığınızdan pişman olursanız o zaman mallarınızın ana kısmı sizindir. Zulmetmeyeceksiniz, zulme de uğramayacaksınız. Ana malınızı almayar, al, almayayım derse o zaman size de zulmetmiş olur. Faiz alın derse o zaman da karşı tarafa zulmetmiş olur. Dolayısıyla لَا تَظْلِمُونَ la تُظْلَمُونَ Zulüm de etmeyeceksiniz, zulüm de görmeyeceksiniz. Eğer bir zorda kalmış kişi var ise ona kolaya erişinceye kadar süre verin. فَنَظِرَتٌ ila مَيْسَعَ Ha, böyle zorda kalmış bir adamı ama tasadduk ederseniz tabi bu çok daha hayırlı bir şeydir. Bilseniz gerçekte onun ne kadar hayırlı bir şey olduğunu keşke bilseniz. Şimdi bur burada bütün dinlerde olduğu gibi İslam'da da faiz kötü bir şey olarak tanımlanıyor. Neden? İşte zulüm çünkü. Zorda kalmış olan bir kişinin o zorda kalmışlığını suistimal etmeye giriyor. Yahudiler e, de Hristiyanlar da dinde reform yap, yaparak bu hükümleri değiştirenler var. Ama bazı Hristiyan gruplarda hala faizi kötü görenler de var. Yine bazı Yahudilerde de özellikle geleneksel Yahudiler faizi kötü görürler. Yalnız e, Katolik Kilisesi ve o, e, Protestan Kilisesi faiz yasağını kaldırdı. Protestan kiliseleri de, faiz, Katolik kilisesi de faiz yasağını kaldırmış. Demiş ki bu dinen kötü bir şey değildir. Tanımlaması yapmış. Halbuki burada e, Yahudilerin e, Kutsal Kitabı'nda ona Yahudiler kaynaklarında faiz için yılan sokması ifadesi kullanılıyor. Fakat, Ortodokslarda mevcut mu bilmiyorum ama Protestanlar da zaten çoktan kaldırılmış durumda. Katoliklerde de öyle ama Ortodoks Hristiyanlar böyle kilise kararı aldılar mı onu bilmiyorum. Hani faiz geçerlidir ama kilise onu değiştirmek için bir karar aldı mı bildiğim kadarıyla almadı. İşte protestanların kurucularından Hollandalı Calvin Hristiyan dünyasında ilk defa dinen faize serbestlik getiren ön, ön, öncü protestanlardan biri. Ama aslında İncil de aslında aynı şekilde kitab-ı mukaddese inandığı için Hristiyanlar Tevrat'taki geçen faiz yasağını onlar da faiz yasağı olarak kabul ediyorlardı. Ta ki işte 1574'te o kalbinin Hristiyan kalvinist protestanlar için bu kararı kaldırması daha sonra da 1600'lü yıllarda bu kapitalizmin yayılmaya başlamasıyla Hristiyan dünyada Katolik kilisesinin faiz yasağını kaldıran bir karar almasıyla Hristiyanlıkta faiz e, serbest bırakılıyor. Kur'an-ı Kerim'de faizin e, belirli aşamalarda e, tedricen e, yasak kılındığını biliyoruz. Yani bir anda yasak kılınmadı. Kur'an-ı Kerim'de faiz için kullanılan riba kelimesidir. Ribada işte düz bir yere baktığınız zaman orada bir diyelim bir tepe gibi bir şey var. Ona mesela rabbe dermiş Araplar. İşte rabian suyun yüzün, yüzeyine çıkan şeylere. İşte bir nevi düz bir alanın üzerindeki olan şeyler eee riba olarak adlandırılıyor. Kelime manası bir fazlalık, bir normalin üstüne çıkan bir şey demek. Yani bir şeyin artması anlamında riba. Yukarıya doğru yükselmesi demek. Kelime buradan geliyor. İşte sonradan riba dediğimizde bildiğimiz, işte bu faiz, bugün adına faiz dediğimiz, yani borç para verip o paradan e, borç para verirken e, fazlalık olarak geriye ödenmesini şart koşarak borç para vermek. Buna faiz deniyor. Fazla bir miktar ekleyerek geri ödenmesi şartıyla borç vermek demek. Bunun için riba kelimesi kullanılıyor. Hatta bu ifade riba kelimesine daha daha e, Teknik bir tabirle cahiliye ribası da deniyor. Yani Arapların da bildiği, bütün toplumların da bildiği, Arapların bildiği cahiliye ribası. Yani evet fazlalık olarak bana geri döndürmen şartıyla sana bu borcu veriyorum demek. Ayeti kerime kerimede nüzul sırasına göre tabii değişik ifadeler var. وَمَا اَتِيْتُمْ مِنْ رِبَمْ لِيَرْبُوَ ف۪ي اَمَّالِ النَّاسِ fala bu indallâh eee insanların mallarında artsın diye verdiğiniz riba ya yani be artsın ve ondan da ben fazlalık alayım diye verdiğiniz şeyler aslında Allah katında artmaz. Siz arttı zannedersiniz. Para ah param büyüdü. Güzel çoğaldı dersiniz ama aslında artmaz Allah katında. Ama zekat olarak verdikleriniz Allah'ın da rızasını murad ederek zekat olarak verdikleriniz ise işte onlardır katlayanlar, kat kat artıranlar. Yani burada demek istiyor ki Allah katında artan faiz siz, evet görüntüde zahiren paranız arttı gördünüz, cebiniz doldu. Zekatta da param gitti diye düşündünüz ama aslında giden cebinizde kalandır. Verilen asıl kazancınızdır demek istiyor ayet. Bu ayet indiğinde faiz yasak değildi arkadaşlar. O yüzden yasaklamıyor dikkat ederseniz. Yani böyle böyle yapıyorsunuz ama bu kötü bir şey onun yerine zekat ve mal sadaka verin demek istiyor. Borç vermeyin. Borçla faizle sadaka arasında bir karşıtlık ilişkisi kuruyor. İşte bir başka ayette, ey iman edenler ribayı katlaya katlaya yemeyin. Kat kat artırılmış olarak yemeyin. Allah'tan korkun belki felaha erersiniz. Burada da e, faizi tefeciliğe döndüren e, insanlar var. Katlata, katlata e, tefecilik yapanlar var. Faizle tefecilik ayrı şeyler. Faiz e, belirli sınırlarda kurallara uyarak ilk işte şa, e, verildiğinde borç onu e, fazlasıyla almak demek. Şeyde ise e, kişinin zorda kalmasını kullanarak parayı 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlatarak büyük faizler yükleyerek sonra da insanların bu zorda kalma durumlarını suistimal edip onların bu borçtan e, sarmalına düşerek kendilerini e, borcu verenin kölesi haline getirmesine vesile olanlar bunlar işte bu cahiliye ribasının bir yönü de böyleydi işte bunlar kat kat yapıyorlar Şimdi birinciyi ödeyemedi, diyelim 100 lira verdi, 110 lira ya 120 liraya e, geri ödeyecekti, faiz anlaşması yaptı, 120 lirayı ödeme vakti geldi, yine parası yok. Bu taraftaki e, tefeci diyor ki, e, hiç önemli değil, rahatına bak, 120 lira yerine gelecek sene bana 200 lira ödersin diyor. Gelecek sene geliyor, 200, 120 lirayı ödeyemem, 200 lirayı hiç ödeyemez, yine bir rahatlıyor. Bir sene sonra tekrar rahatına bak diyor. Gelecek sene bana 400 lira ödersin diyor. 100 lirayla başladık 400 liraya çıktı. A da afen muda Böyle 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl böyle sürdürüyor. Ve adamı bir sarmalın içerisine, bir şeyin içerisine çekiyor. Sonra artık o insan her dediğini yapan bir şeye dönüşüyor. Hatta Araplar bunu da köleleştiriyorlarmış o insanı diyorlar ki sen benim beş yıl kölem ol, bana karşılıksız çalış karın topluluğuna. Beş yıl benim kölem gibi çalış, böylece bu borcundan kurtul diyorlar. Adamı köle yapıyorlar. Beş yıl sonra adam çalışıyor ve kurtuluyor ondan. Ancak. İşte buna adâfem mudâfe dediği ayetim bu. Bunu yasaklıyor öyle yapmayın diyor. Önce bu yasak var. Sonra e, yine Yahudilere eee refere eden bir ayette e, işte onların eee azaba e, dükkar edilmelerinin nedeni ve akhdihimur riba ve kad nuhu anhu ve eklihim nas bil batil ve aatadna lil kafirin minhum azaban alima men edildikleri haize faizi aldıkları için bu cezaya duçar oldular. Ve haksız yolla insanların mallarını yedikleri için bu cezaya duçar oldular. İşte onlar küfre sapanlarına, onların küfre sapanlarına korkunç bir azap hazırladık diyor. Burada da faizin öncekilerde yasak olduğunu gösteren bir ayet demek ki Hala faiz net bir şekilde yasaklanmıyor. Ta ki son inen ayetlerden birinde Peygamberimizin muhtemelen işte son yılında vefatından önce Bakara suresinin faize ilgili bölümleri iniyor. Esa'idu billah, el-dinayakurunur <gülüyor> riba, la yuqumun illa kama yuqumu ladiyetabtuhu şeytanu min al-mas. Zalik bi annahum qalu inma al riba min fiha ribayi o gün şeytan kendisine dokunmuş cismasına yalpalayarak kalkacaklardır. Çünkü faiz yiyenler şeytanın peşine takılıp aklını çeldiği kimsenin davranışından farklı bir davranış gösteriyor, yalpalayacaklar. Çünkü onlar e, alışverişte faiz gibidir diyorlar. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir mev'ize gelmiş bir vaz gelmiş, bir öğüt gelmiş ve o da vazgeçmişse onun geçmiş geçmiş günahları onun e, affedilir. Onun işi Allah'adır. Kim de oraya tekrar döner, aynı şeyi tekrar ederse, vazgeçmezse işte onlar cehennem ashabıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Yemhakullahur riba ve yurbis sadakat. Allahu la yuhibbu kullakaffarin efin. Yine zekatla sadakayla e, riba arasında bir karşıtlık kuruyor. Ayetten "fe lehu ma geçtikleri onun lehinedir. Onu affettik anlamında diyor. Ama tekrar ederse bütün bunlara rağmen Hala dönüp de faiz almaya devam ederse Allah'ın açıkça e, vazgeçin dediği şeyden vazgeçmezse onlar az as cehennem ashabıdır diyor. Riba Allah ribayı siler, siler sadakayı artırır. İlginç değil mi? Bak yurbi ifadesini kullanıyor, riba kelimesini kullanıyor sadaka için. Diyor ki gerçek riba sadakadadır. Arkadaşlar fazla para aldım diye param arttı diye zannetmeyin. Gerçek sadakadır riba ribanın gerçeği, faizin gerçeği sadakada. Sadaka verin diyor. Bırakın e, para almayı. Paranızın arttığını zannedersiniz. Allah ribayı siler. Bunu iki türlü de yorumlayabilirsiniz. Bereketini kaçırır. Dünyada da az para haline döner o. Ya da, hayır dünyada çok parası olabilir insanın ama Allah katında o yok hükmündedir. Gerçekte verdiği sadakayla o kişi e, ahirette gerçek faizini orada alacaktır anlamında. İşte e, daha önce okuduğum bu ayette zulüm olduğundan bahsediyoruz. Zorda kalanına mühlet verilmesini. Hatta çok zorda kalanın nasıl edilmesini, malın alınmamasını söylüyor. Şimdi bu ayet indiğinde arkadaşlar, yani bu ellediğine kuluna riba ile başlayan ve o sayfanın tamamında ki o o sayfada en son inen ayet de vardır, Kur'an-ı Kerim'de bazı rivayetlere göre en son inen ayettir. O sayfa son inen ayet. Hatta o kadar ki Hz. Ömer için derler ki, demiş ki, ya e, ribayı Peygamberimiz tam olarak anlatmadan vefat etti. O yüzden ribadan uzak durun, şüpheli şeylerden uzak durun, riba şüphesi varsa oradan da uzak durun demiş Hz. Ömer. Son inen ayetlerden biri olduğu için. Ama ribanın ne olduğu belli. Parayı verip üzerine fazla para almak. Bu kadar. Bu ribadır arkadaşlar. Bunun tar tanımında başka bir şey yok ve bu peygamberimiz vefat etmeden kısa bir zaman önce inen bu ayetlerde net bir şekilde e, yasaklanmıştır ve bu konuda Müslümanların icması vardır. Sünnet de bunu destekler. İcma ile de Müslümanlar ribanın en sıradan, en normal ribanın da yasak olduğunu söylerler. Yani işte ne bileyim 100 lira verdin, 110 lira olarak bir sene sonra aldın, katlamış faiz değil. Azıcık bir fazlalıkla bile %1 bile olsa bir sene sonra bu yasak. Bu ayetin bunu söylediğin üzerinde müttefik Müslümanlar. Ne zamana kadar? Ta günümüze kadar. Hiçbir Müslüman grup bunun helal olduğunu artık söylememiştir. Ta ki günümüzde bazı garip garip şeylerde faiz aslında o değildir, budur diye budur diyerek garip yorumlara gidenler dışında faiz budur. Peygamberimizin de yukarıdaki ayette anlatılan ve bizim cahiliye ribası olarak bildiğimiz, ya da bütün toplumlarda riba, faiz diye bilinen şeyle ilgili ayetin söylediğini kabul edip onu varsaymakla beraber ilave bazı faiz şüphesi ifade eden durumlardan da bahseden hadisleri vardır. Bunların, bunların en önemlisi arkadaşlar, şu altı madde hadisidir, riba hadisi diye bilinir. Ribevi mallar hadisi. Altı maldır. Altı maddedir. Ama ondan önce burada hadisler zaten görüyorsunuz orada. Cahiliye faizi kaldırılmıştır. Faiz, şirk, sihir, haksız yere adam öldürme yetim malı. Hani kıyam, peygamberimizin veda Hacında söylediği ifadeler. Yani işte ilk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir. İşte o ayetler indikten sonra ilk kaldırılan faizle amcasından başlıyor peygamberimiz. Bunu reddediyor. Diyor ki onun ana paranı alacaksın ama faizini almayacaksın. Şimdi ribayı tanımlayan, e işte e, bu ilave bir riba yasağı getiren bir başka hadisten daha söz ediyoruz. O da altı e, mallı, ribevi mallar e, şeklinde tanımlayarak anlatan bir hadis var. Altını altınla, gümüşü gümüşle, buğdayı buğdayla, arpayı arpayla, hurmayı hurmayla, ve tuzu da tuzla birbirine eşit ve peşin olarak takas edin. Ama bunların cinsleri ayrı olursa peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın diyor birbirleriyle. Hurmayla hurma, buğdayla buğday, ile arpa, tuzla tuz eşit miktarda ve peşin olarak. Demek ki altınla altın, gümüşle de gümüş eşit miktarda ve peşin olacak. Kim miktar artırır yahut fazlalık isterse faize girmiş olur. Burada şimdi e, niye bunları söylüyor? Aslında bizim bildiğimiz cahiliye para borcu vermen gibi buğday borcu da veriyordu insanlar tarım toplumunda özellikle Medine'de. değil mi? Mesela buğday veriyor diyor ki bir sen, senden bir e, kamyon buğday alayım bir kile buğday alayım e, seneye sana bir kile artı bir kap e, buğday ekleyerek veririm diyor bu da e, faiz. Bunları anlatıyor hadis, altın ve gümüşte de. Burada da hadisler var. Şimdi bu altı maddeyi saydığı için e, acaba bu altı maddeyi niye saydı? Bu altı maddeyle mi sınırlıdır? E, şeklinde bir e, ihtilaf ortaya çıkmış. Zahiriler. Piyasa karşı olanlar diyorlar ki Bu altı maddeyi saymış dolayısıyla faiz bu altı maddeyle sınırlıdır. Altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz. Kendi isteğin başka. Buğday verip üzüm alabilirsin onda bir problem yok. Bu altı maddede acaba e, sadece bu altı maddeyi mi peygamberimiz yasaklamış, sadece bu altı madde de mi cereyan eder faiz demişler. Şimdi e, hayır yani sadece bu altı madde de cereyan etmez. Ehl-i sünnetin dört mezhebine göre bu altı madde ile sınırlı değildir. Ama peki ne kastetmiştir bu hadis? Şimdi alimlerin e, burada üç farklı görüşe. Aslında iki temel görüşe ayrıldıklarını görüyoruz. Birisi diyor ki bu e, altı hadiste şey, e, hadiste zikredilen altı maddeden ilk iki tanesi altın ve gümüş para. Tamam bunları bir tarafa bırakalım. Para diyelim ona. Onun dışındaki buğday, arpa, hurma ve tuz. Bu sayılan altı, e, şey dört maddenin dördü de gıda maddesi. O halde diyorlar Altın, gümüş bir grupta bir de buğday, e, arpa, hurma ve tuz gibi gıdaların tümü buraya girer demiş bir grup. Dolayısıyla sadece buğdayda değil pirinçte, de. sadece arpada değil mısırda, sadece hurmada değil işte e, kayısında da, sadece tuzda değil kireçte de. de. Yok pardon kireç olmaz çünkü o yiyecek değil. Sadece tuzda değil e, biberde de diyelim. Niye çünkü bunların hepsi e, gıda maddesi. Dolayısıyla demiş ki bir grup bu hadis bize faizin bu gıda maddelerinin değişimiyle ve bir de altın ve gümüşün değişimiyle yapılacağını söylüyor. Malik ve Şafii bu grupta. Yalnız Malik ve Şafii'nin bir farkı var. Malik kuru gıda olmasını söylüyor. Şafii bu şartı aramıyor. Yemek olması yeterlidir diyor. Dikkat ederseniz Malik diyor ki bunların hepsi saklanabilir gıdalar. Buğday, arpa, hurma, tuz. İşte o zaman biber, pirinç, mısır falan. Böyle diyebilirsin. Böyle sayıyor sanki. Peygamberimiz bu dördünü saymış gerisini ekleyin anlamında. İllet nedir burada? Kuru saklanabilir gıda olması. Şafii diyor ki hayır kuru saklanabilir gıda sıfatını koymaya gerek yok gıdadır diyor. İllet gıda olmasıdır diyor. İsteğinle bir şey olmaz arkadaş. Fazladan vermek hatta teşvik edilir. Eğer imkanım varsa. Şart koşulursa faiz olur. O şartla borç verirse faiz olur. Şimdi bir grup böyle diyor. Gıda, onlar da kendi içinde e, herhangi bir gıda mı yoksa kuru sak, e, ambarlanabilir gıda mı? farkı var. Saklanabilir gıda ise balda olabilir. Yani öyle diyelim, ambarlanabilir. Belki de yo Malik Malik balı sayıyor mu? Ona bakmam lazım. Şimdi Seher, bir şey demeyeyim. Dur. Ama Şafi'ye göre kesin taam, Tuğumdur bu. Balı da sayıyor mu? Peki o zaman bilenler için biliyorsa onlara uyalım. Ama bakalım ona. Şimdi diğer grup diyor ki buradaki e, altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz sayıldığına göre altı maddenin topuna ortak olan bir özellik bulmamız lazım. Yani ikisine ayrı, dördüne ayrı özellik olmaz. Altın, gümüş, buğday arpa, hurma ve tuz altı madde sayıldığına göre bu altı maddenin ortak bir vasfı olmalı illet dediğimiz şey diyorlar. O yüzden bu altısını da ortak olan ve haram kılınmasına neden olan şey nedir acaba diye sorduğunuzda diyorlar bir para özelliği ve gıda özelliği olma özelliği değil. Çünkü ayrı ayrı şeyler söylemiş oluyorsunuz. Birinde para diğerinde gıda olma özelliği. Diyorlar ki buradaki ortak özellik şu. Tartıya ve ölçüye girmiş olması. Yani bunların hepsi eşitlenebilir tartı açısından. Ne diyordu hadiste? Eşit değiştirin diyordu. İşte burada eşit değiştirme Nasıl yapacaksınız? Tartacaksınız. Eşit mi değil mi? Altını, gümüşü, buğdayı, arpayı, hurmayı, tuzu ya da ölçekleyeceksiniz. Diyorlar ki illet ölçeklenebilir ya da tartılabilir olmasıdır. Dolayısıyla sadece gıdada değil sadece parada değil aynı zamanda kireçte, aynı zamanda boyada, aynı zamanda işte e, demirde, çelikte her türlü madende petrolde hepsinde de belli ölçeklenebilir tartılabilir, ölçülebilir olmasıdır Orta, e, bunların e, haram kılınmasına neden olan dolayısıyla mesela şafiilere göre demirde değişimde faiz olmaz petrolün değişiminde faiz olmaz Malikilere göre de. Ama bu grup Hanefiler ve Hanbeliler diyorlar ki hayır, burada ortak özellik altısında da ortak olan tartılabilir ve ölçülebilir, yani eşitlenebilirlik vasfı kazanmış olmalarıdır diyor. Eşitlenebilirlik vasfı. Nasıl? Eğer birini diğerine eşitleyebiliyorsanız mesela 100 e, gram altına 100 gram altın, 100 gram gümüşe 100 gram gümüş, işte e, 10 ton buğdaya 10 ton buğday 10 ton ya, 10 ton arpa yalnız ton kilo hesabıdır. Kile hesabını yani ölçek olarak kullanılıyor buğday arpa hurma ve tuzda. Eskiden ölçek kullanılıyordu. Şimdi onlarda da gerçi kilo kullanılıyor. Ee, Ebu Yusuf'a göre e, ölçekler değişebilir. Dolayısıyla bunların hepsi şu anda kiloyla satılabiliyor. Bu altısı da. Dolayısıyla ölçü kiloyla Ölçmeyle, metreyle, yahut ölçekle, yahut tartıyla neyle eşitleyebiliyorsanız işte bu eşitlenebilirlik e, özelliği olan şeylerde faizden söz edebiliriz. Çünkü hadis eşit da, e, satın diyor. İşte illet e, e, onlara göre budur. Yani aynı cins malların eşit satılmasını söylüyorsa, eşit iade, ödünç verilip iade alınmasını söylüyorsa, Demek ki eşitlenebilirlik burada e, illet. Bu da demirde de bunun kuralı var. E, i̇şte 10 ton demir verip 10 ton demir almak. Evet. Anladınız değil mi burayı? Bunu da geçtim. Nereye geldim? Riba'nın cahiliye dönemi uygulamasından bahsetmiştik. Fahreddin Razi'ye göre cahiliye rivası şudur. Cahiliye Araplar her ay belli bir kar olmak üzere borç verirlerdi. Ana para sabit kalırdı. Borcun vadesi dolunca alacaklı borçtan borcunu ödemesini isterdi. Şayet borç vadesinde borcunu ödeme imkanına sahip değilse alacaklı borcun miktarını artırır, vadeyi uzatırdı. Bu enteresan bir şey arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, borç verenler borcunu ödemenizi istemez. Kredi kartı vardır hepinizin değil mi? Bir asgari ödeme diye bir şey vardır. Efendim borcunuzun asgari ödemesi gelmiştir onu ödeyin. Asgarisini mi ödeyeceksiniz, tamamını mı ödeyeceksiniz? Tamamını ödemesini ödemenizi istemezler. Asgarisini ödemenizi isterler. Aynen öyle. Çünkü malı mülkü varsa ona el koyacak ve faizle büyütecek parayı. İşte adafen müdaafe yapmayı seviyorlar. İşte bu bankaların kredi kartı faizleri adafen müdaafe'ye giriyor. Cahile ribasını İbn Rüşd, e, meşhur filozof İbn Rüşd de şöyle tanımlamış, ca, e, anlatmış. Cahiliye ribası üzerine ittifak edilen riba çeşidi olup yasaklanmıştır. Onlar fazlasını almak üzere ödülüş veriyorlar ve vade tanıyorlardı. Bu işlem şöyle oluyordu, borçlu alacaklıya bana vade tam ben de sana olan borcumu artırayım, vade tanı, ben de sana olan borcumu artırayım derdi. İşte Peygamberimizin veda haddinde yasakladığı riba budur diyor. Nesiyer ribası da deniyor, evet. Zaten anlattığımız riba fıkıhtaki ribaydı, sanki fıkıhta ayrı bir riba varmış gibi anlatılıyor. Yok arkadaşlar ayrı bir riba yok fıkıhta. Biri gecikme faizi, biri de fazlalık faizi. Aynı peygamberimiz şüpheye yer düşürmemek için aynı şeyleri altına altınla değiştirirken eşit ve peşin değiştirilmesini istiyor. Fazlalık yaparsanız bunu da faiz sayıyor. Bunu da ribel fazl deniyor. O altı maddede değiştirirken onun yerine peygamberimiz şöyle diyor. Diyor ki git diyor malını sat, paraya çevir, sonra onunla git başka bir mal al, malı malla değiştirme diyorum. E mesela yaş hurmayla kuru hurmayı değiştirme diyor. Evet açık riba, hafi riba da denebilir ona. Ribanın illeti meselesini zaten anlattım, ben hepsini anlatmışım aslında size. Şimdi siz burayı okursanız tekrar şöyle bir evet riba konusunda genel değerlendirme demiş. Bu riba konusundaki genel değerlendirme kısmında işte ne anlatıyor? Anlaşılma problemiyle karşı karşıya yol açmaktadır. Hadis karz bağlamında değil de bey bağlamında değerlendirdiğinde mesele işin içinden çıkılmaz bir hal almış yani servet hocamız biraz yani kendince bir yorum yapmış e, doğru değil arkadaşlar yani her ikisi de ister karz olsun ister alışverişte de diyor çünkü hadiste bey kelimesini bizzat Hazreti Rasul Ekrem kullanıyor biu diye başlıyor o hadis yedem biyedin fazlen bi fazlin diyor. Dolayısıyla sadece borçla ilgili değil, satışlarda da faiz olabilir. Onun için burada yoktur demek çok geçerli değil. Riba ancak borç olur genelde öyledir anlamındadır o hadis. Yani orada sanki sadece orada olur anlamında değildir. Yani asıl olan riba odur demek istiyor yani. Öbürü şüpheye düşüren bazı şüpheli durumlar içerdiği için onu da peygamberimiz riba kapsamında değerlendirerek ondan da uzak durun demiş oluyor. Ribel fazl ve ribel nesiye. Ribel fazlı kastediyor orada. Evet arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Aşağı doğru ben anlattım size. Temel olarak burada geçen şeyleri. Sorunuz yok. Zaten dinlemiyor musunuz? Ne oluyor anlayamadım yani. Burada mısınız? Huu, bir sürü ben konuşurken soru soranlar. Kimse var mı? Evet evet sedd gibi bir yerde faize giden yolların tıkan, tıkamak amacıyla İbnül i Kayyim'in değerlendirmesi öyle. Şimdi faiz böyle olmakla beraber göreceğiz ki arkadaşlar faiz kaçınılmaz bir şeydir. Bir sonraki ünite önümüzdeki hafta bankacılık üzerinde konuşacağız ve İslam Bankası'ndan bahsedeceğiz. Bankanın İslami'si olur mu? <gülüyor> Şimdi ba banka banka demek enteresan bir şey yani banka zaten faizli işlem yapan kurum demek. İslami banka da yani faizsiz faizli bankacılık gibi bir şey oluyor. Enteresan bir ifade. Ses mi kesildi? Senin sesin kesilmiştir, benim sesim yerinde. <gülüyor> Feiza fe mı? Feizane ya feiza mı? Ha o i herhalde İngilizcedeki, Latin dillerindeki y'ye denk geliyor feiza oluyor. Kayalı. Öyle mi? Öbür türlü Türkçe okusak onun feiza olur. <gülüyor> Feyza senin hakkında konuşuyoruz. Sana ses gitmiyor. Ne güzel. <gülüyor> Dedikodu etmiş olduk. <gülüyor> Neyse sonra dinler o onu. Gerçekten mi? Ama şeyde İngilizce'de İ Y olarak da okunur. Dolayısıyla Feyza diye de okuyabilirsiniz onu. Sorun mu vardı? Biz başka bir moda geçtik. Betül, ne sorusuymuş ya? <gülüyor> Betül soru göremiyorum ben. Bir sorun mu vardı yani? <gülüyor> Murat Bey e soruyor Feyza, bize niye sormuyorsun? Orayı okursan anlarsın ya, ben de anlamadım orada, ne yazıyordu bakmadım. Gel bir bakalım, beraber bakalım. Bakalım ne, neymiş onlar? Neredeydi? Evet. Şimdi ribel nesiye gecikme faizi. Yani geciktirerek fark koymak. Un nesiye. Ribel fazıl da Birbirleriyle riba malları denilen malların birbirleriyle değişiminde bedellerinden birinde fazlalık olması. Mesela altın veriyor fazla altın alıyor ama aynı peşin vade yok yani. Buna ribel fazl deniyor. Ribel celi ve ribel hafi bu İbnül Kayyimin ıstılahı terimleri. Yani bu genel kabul kabul gören şeyler değil. Orada da neymiş? İbn Kayyim kendince şöyle bir tanımlama yapıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan ribaya hani bizim cahiliye ribası dediğimiz ya da normal riba dediğimiz ribaya açık riba diyor. Yani ribel celî diyor. Ribel hafif de hadiste geçen o altı maddede hani ribel fazıl denilen, sedd-i amaçlı olarak yasaklandığı söylenen ribaya da ribel kafi diyor. Tamam mı? Yani oradaki özellikle ribel fazl. Şimdi bu ribel fazlın e, yasak olup olmadığına dair e, bir ihtilaf bile var denildiğine göre İbni Abbas ribel fazlı riba kabul etmiyormuş. Fakat sahabilerin İbni Abbas dışında tamamı onu da faiz kapsamında görüyor ve bu hadisin Ribel Fazıl hadisi olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla i̇bn Abbas'ın o görüşü pek kabul edilmiyor. Peki başka soru var mı? İzanın sorusu neydi? senin isminle ilgili biraz yorum yaptık. Bu Feyza'daki i var ya İngilizce'de Y olarak kullanılıyor. Dolayısıyla hiçbir sakınca yok. La, e, <gülüyor> Uluslararası dilde Feyza diye okuyabilirsin onu. Evet. Peki arkadaşlar. Başka sorunuz yoksa Önümüzdeki hafta 6'da görüşmek üzere aynı gün ama 18'de. Murat tamam telafi öyle yapacağız. Bankacılık işlemlerini haftaya bitireceğiz. Peki, Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.